Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi mübteda ve haber babına geldik. Metnimizi okumadan önce ben önce mübtedanın mahkemini anlatacağım bir gün. Bir günde haberin mahkemini anlatacağım. Ondan sonra şeyimizi okuyacağız. Ondan sonra kitabımızı okuyacağız inşallah. Geçen derslerimizden anlaşılmayan sormak istediğimiz bir şey var mı yeni konuya geçmeden önce? Yok. Bismillah. Evet. Şimdi normalde konumuz dedik müpteda ve haber. Müpteda ve haber. Şimdi biz daha önce de söylemiştik. Bir giriş olaraktan tekrar edelim. Dedi ki Arap logatında cümlenin iki tür yapısı vardır. Bir cümle ya fiil cümlesidir veyahut da isim cümlesidir. Bir cümle ya fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir. İsim cümlesi nedir? Fiil cümlesi nedir? Herhangi bir cümle isim ile başlıyorsa o cümle isim cümlesidir. Herhangi bir cümle fiil ile başlıyorsa o cümle fiil cümlesidir. Mesela ben دَرَبَ زَيْدٌ Amran dediğimde Zeyd Amr'a vurdu, bu fiil cümlesidir çünkü دَرَبَ ile başlamıştır, Fiille başlamıştır. Ama ben allah Rabbuna dediğimde Allah bizim Rabbimizdir dediğimde bu isim cümlesidir. Çünkü Allah yani isim olan bir kelimeyle başlamıştır. Fiil cümlesinin öğeleri var, isim cümlesinin üyeleri var. Fiil cümlesinin öğeleri nelerdir? Fiil cümlesi fiil, o fiili yapan fail ve failin fiilin üzerinde huku bulduğu meful olmak üzere üç tane öğesi vardır. İsim cümlesi ise isim cümlesinin öğeleri de iki tanedir. Ya müptedadır veyahut da haberdir. Öyleyse bizim işleyeceğimiz bu konu yani müpteda ve haber konusu neyle alakalıdır? İsim cümlesiyle alakalı bir konudur. Biz bugün isim cümlesinin öğelerini öğrenmiş olacağız. O da müpteda ve haber. Şimdi ben önce kaba bir tasnifle müpteda ve haberi anlatacağım. Ondan sonra müptedayı ayrı anlatacağım. Haberi de ayrı anlatacağım. Mesela ben diyelim ki şöyle cümleler yazayım buraya kardeşler. Allahu Rabbuna Muhammedun Resulullah'i. Şöyle yapayım. Zeydun Alim Şimdi biz dedi ki, eğer herhangi bir cümle isim ile başlarsa, bu cümle nedir? Dedi ki, bu cümle isim cümle, isim cümlesidir. Peki biz ismin alametlerini ne olaraktan görmüştük? Mesela biz dediğimiz zaman, Allahu isim midir, fiil midir, harf midir bu? Bir kelime üç, üç kısımdı. Allahu nedir? İsimdir. Peki isim olduğunu nereden anladık Allah'unun? Alameti? El takısı. Nerede el takısı? Başındaki eli çıkarsak o zaman la kalıyor. Cık, olmaz. Tamam bazılarına göre bu nasıl ilahtır, eliflam sonradan başına gelmiştir vs. o ayrı bir konu yani bizim konumuz değil şimdi. Biz demiştik ismin birden fazla alameti var. Bir tanesi de neydi? Ondan konuşabiliyor olmamızda. El hadithu an buydu ve bu demiştik en önemli şey de buydu. En önemli şartı da buydu. Nereden bunu bilmiştik? Çünkü demiştik darabtu, nasartu, faaltu'daki tu'nun isim olduğunu biz ancak bu şartla öğrenebiliriz diye. Kendisinden konuştuğumuz için bu isimdir, öyleyse bu isim cümlesidir. Muhammedun sonunda tembiyin vardır. Tembiyin ismin alametlerindendir, öyleyse bu nedir? Öyleyse bu <gülüyor> isim cümlesidir. Bu da Zeydun, hem tembiyin vardır hem de alemdir. Ee, i̇ki de ismin özelliklerindendir, öyleyse bu isim cümlesidir. Tamam mı? Eğer bu isim cümlesiyse... İsim cümlesinin iki tane öğesi vardır. Bunlar nedir? Biri müptedadır, bir tanesi de haberdir. Peki biz isim cümlesinde müpteda ile haberi nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Kendisiyle başlanılan şeye müpteda diyoruz. Kendisiyle başlanılan şeye. ابتدأ يبتدعوا un. İsim mef'ul zaten. Başlanılmış olan şey demek. Kendisiyle başladığımız şey müptedadır. Kendisiyle müptedaya hükmetmiş olduğumuz şey de haberdir. Tamam? O zaman biz cümlede bakacağız. Hüküm neyse ona haber diyeceğiz. O hükümle üzerine hükmettiğimiz mahkum aleyhi neyse ona da ne diyeceğiz? Ona da mübtedâ diyeceğiz. Mesela burada hüküm nedir? Allahu Rabbuna cümlesinde hüküm Rabbuna bizim Rabbimizdir. Bu bir hüküm doğru mu? Bu bir yargı, bu bir hüküm. Bizim Rabbimizdir. Öyleyse bu nedir otomatikmen? Bu haberdir. Çünkü her hüküm isim cümlesindeki haberdir. Peki biz bu hükümle ne hükmettik? Kim bizim Rabbimizdir? Kimin hükmü budur dediğimizde Allahu Allah'tır. Mahkum aleyhi olan yani kendisine hükmettiğimiz olan buna ne diyoruz? Buna müpteda diyoruz. Muhammedun Rasulullahi dediğimde Muhammed Allah'ın Resulüdür. Burada hüküm hangisi? Hüküm Allah'ın Resulüdür. Bu hüküm. Hükmü gördüğüm yerde muhakkak ki bana ne lazım bana bir tane mahkum aleyhi lazım. Yani hükümle kendi üzerine hükmetmiş olduğu bir mahkum aleyhi lazım. O da nedir? Muhammedun Muhammed'dir. Kimdir Allah'ın Resulü? Bu hüküm kime aittir? Buna ne diyorum? Muhammedun. Bu da mübtedadır. Çünkü mahkum aleyhidir. Zeydun alimun dediğim zaman burada hüküm hangisi? Alimun alimdir dediğim hükmettiğim şeydir. Öyleyse bu hükümdür. Peki ben bununla kime hükmettim? Ben bununla Zeyd'e hükmettim, Zeydin alim olduğuna hükmettim. Mahkum aleyhi olduğu için de bu müptedalır. Bu kaideyi nerede uygularsanız uygulayın. Yani en çetrefilli cümlelerde olsa bile hükmü bulduktan sonra mahkum aleyhi bulabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Sen diyelim diyorsun ki kullu vallahu ahad dedin. Doğru mu? De ki Allah birdir. Bu cümlede hüküm hangisi? Ahadun birdir. Ahadun varsa hüküm varsa muhakkak bir mahkum aleyhi de lazımdır. Bana o da ya huvedir diyeceksin ya Allahudur diyeceksin. Çünkü ahad onun üzerine hükmetmiş oldu Anlaştık? Allahu samet. Allah samettir diyorsun mesela. Samettir bu bir hükümdür. Kimdir samet olan? Allahu Allah'tır. Mahkum aleyhi olan Allah azze ve celle olduğu için müpteda olmuş olur. Öyleyse herhangi bir cümlenin isim cümlesi olduğunu anladıktan sonra oranın aslı olan iki öyesini araştıracağız. Bunlardan birisi hüküm. ikinci ise kendisine hükmetmiş olduğumuz mahkum. Aleyhi olan. Herkese abiler bunun ikinci bir isimlendirmesi daha var. Yani bir müpteda bir haber dedik. Bir hüküm bir mahkum aleyhi dedik. Bir de her zaman haber yani şu. Müsnedtir. Müpteda ise müsned ilayhidir. Musnedul ilayhtir. Yani bu isnat edilen. zeyt ise kendisine isnat olunan demektir. Yani ben burada alimun dediğim zaman alimun müsnettir. İlim, alim olma isnad edilmiştir. Kime isnad edilmiştir? Musnedu ileyhi kimdir? Ona isnad edilen zeytir. Öyleyse Zeyt de müsned ileyidir. Resulullah'i hükümdür, müsnettir. Kime isnad etmişim ben bunu? Muhammed'e isnad etmişim. Öyleyse bu müsnettir. Muhammedun müsnet ileyidir. Allahu Rabbuna da hakeza Rabbuna hükümdür, müsnettir. Ben rafli kime isnad etmişim? Allah'a isnad etmişim. Öyleyse mübtedanın müsnedü ilahi Allah musnedü ilahidir. Bu eee hani kaba hatlarıyla herhangi bir isim cümlesinde mübteda ve haberi nasıl bulacağımızı bize gösterir. Tamam? Mesela ben daha karışık bir cümle e, yazayım buraya. Buradan nasıl anlayacağız diye. Yani burada özellikle mantığı çözersek e, şeyi çözebiliriz. Mesela ben dedim ki innemallahu İlahun Vahidun Dedim Şimdi burada Manası ne demek bunun? Ancak Allah tek ilahtır Doğru mu? Burada tek ilahtır Hüküm cümlesi neresi Talhabi? Vahidun. İlahun Vahidun Doğru mu? Hüküm bu. Tek ilahtır Hüküm Ben bunu bulduğum gibi neyi sormam lazım? Bu cümlede, bu hükümle Neyin üzerine hükmedilmiş? Demem lazım. Nereye hükmedilmiş? Allahu Allahu ya hüküm edilmiş, tamam, anlaştık, İnşallah. Bu müpteda ve haberi dediğim gibi kaba bir şekilde tasnif ettiğimiz zaman anlayabileceğimiz şey. Şimdi tek tek önce müptedanın yani şu kendisiyle başladığımızın mahkum aleyhi de diyebilirsiniz, musned ilehi de diyebilirsiniz, müpteda da diyebilirsiniz. Şimdi bu ahkamını tane tane anlatacağız inşallah. Birinci kolumuz veya birinci meselemiz müqtada ile ilgili müqtadanın tanımı. Yani ta'riful muqtada. Hmm. El-ismul mucarradu anil awamilil lafziyeti bu za ettin ev şimdi ha bir tarifi الاسم المجرد soyutlanmış olan isimdir. Neden soyutlanmış olan isimdir? Anil avamili lafziyeti. Lafzi olan amillerden soyutlanmış olan isimdir. El isimul mujarrad soyutlanmış isimdir. Neden? Anil avamili lafziyeti. Lafzi olan amillerden soyutlanmış isimdir. Ghayra zaidatin veya şebeha Zâid olan veya zâide benzeyenin dışında, yani demek ki am lafzi amiller iki kısımmış. Zâid olmayanlar, asli olanlar, bir de zâid olanlar var. Bizim kastettiğimiz ney? Mücerred olan isim, yani müpteda, lafzi amillerden soyutlanmış olacak. Ziyade olsa zarar vermez veya ziyadeye benzeyen ziyadenin şebihi olsa başında zarar vermez. Peki gaye nedir bu isimden? dil isnadi isnad içindir. Tamam Kendisine bir şeyler isnat edilsin e, diyedir. Bu şeyin tanımı, müptedanın tanımı. Şimdi zaten tane tane anlatacağız. hani bu tanımdan ne kastediyor? E, bunu inşallah tane tane anlatacağız. Birincisi dedik abiler, el-ismu, müpteda isimdir. Doğru mu? Bu birincisi. Yani birinci kaydımızı anlatıyoruz şimdi. Müpteda isimdir. Demek ki fiil müpteda olamaz. Harf müpteda olamaz. Bir şeyin müpteda olabilmesi için ne olması lazım? İsim olması lazım. İsim iki kısma ayrılır. Bir isim ya salihtir ya da muavveldir. Salihten kastettiğimiz nedir? Bildiğimiz isim olan, ismin alametlerini kabul eden açık isimlerdir. Örneğin şu örneklerimizin hepsini bunun altına yazabilirsiniz. Mesela ben dediğim zaman Zeydun Şairun. Zeydun, şairun. Zeyd, şairdir. Bu ne de? Sarih olan bir isimdir. Tenvin aldığı için sonuna, kendisinden konuşulduğu için sarih olan bir isimdir. Bütün dediğim gibi bu örneklerin hepsini buraya yazabilirsiniz. Amrun, mesela, e, akilun. işte fudaylun, şaribun, mesela diye hepsini buraya yazabilirsiniz. Mu'evvel bu isim ise, aslında isim olmayan, aslında fiil olan, fakat başına... Mastariyet harflerinden biri geldiği için, e, mastariyet harfi ile fiil bitiştiğinde isim te'vilinde olan evvelden kastımız budur. <gülüyor> Mesela ben şöyle bir şey söylediğim zaman e, size dediğim zaman örnek veriyorum. Tadribu desem sen vuruyorsun. Doğru mu? Peki bunun başına ben en getirsem en tadribe. dediğimde bunun bu sen vuruyorsun. En tadribe senin vurman. Doğru mu? Niye? Çünkü en fiil-i başına geldiğinde önce sonunu nasip eder. Doğru mu? Sonra manasını da master manasına çevirir. Yani en tadribe ile dar arasında hiçbir fark yoktur. En tadribe ile dar arasında hiçbir fark yoktur. Mesela ben sana dediğim zaman. Tan dediğimde tan ne demek? Siz erkekler topluluğu yardım ediyorsunuz diyorum. Fakat ben sana bunun yanına en tan dediğimde manası sizin yardım etmeniz oldu. Yani nasıl rukum? Ha ben sana nasıl demişim? Ha ben sana entan soru demişim. Tamam? Bu ve buna benzer. Mastariyet harflerinden herhangi biri geldiği zaman mesela başka ne vardı? Ma vardı. Değil mi? Örneğin ben diyorum ki mafaalte ma faalt. Bu ma mastariyet masıdır. Bunu fiilin başına getirmiş olduğum zaman anlam ne çıkıyor geriye? Fialuke. Bunun anlamı fiiluka senin fiilin oluyor. Demek ki Arap lügatında bazı harfler var. Bunlara mastariyet harfleri diyoruz. Bunlar fiillerin başına geldiği zaman fiil ve mastariyet harfi birleşip ortaya ne çıkarıyorlar? Ortaya mastar anlamı çıkarıyorlar. Burada anlaştık. Anlaştık. Şimdi o zaman biz dedik ki mübteda nedir? Mübteda biz dedik ki mübteda isimdir. İsim de Arap lügatında iki kısma ayrılır dedik. Ya sarîh'tir veya muavveldir. Aslında fiildir. Fakat başına mastariyet harflerinden biri geldiği için o fiili mastar teviline sokmuştur. Yani biz onu mastar olarak kabul ediyoruz. Mükteda böyle de olabilir. Örnek mesela biraz önce yazmış olduğum örneği yazayım buraya. Ma fa'alte ma hasanun. Burada biz ma Ayrı faalte fiil, öyleyse bu fiil cümlesidir demiyoruz. Bu ma mastariye maslı olduğu için, may mastariye olduğu için bu, geldiği şeyi ne hükmüne çevirir? Mastar hükmüne çevirir, yani isim hükmüne çevirir. Öyleyse burada şeyimiz nedir bizim? Fi'luke hasanım, Tamam? Fi'luke hasenun. Fi'luke mübteda <barkedata> hasenun <hu -MC> <fiyalute mus> <fazla" 'Hestenum> onun haberidir. Çünkü hasenun <Miller> hükümdür, doğru mu? Güzeldir. Ne güzeldir? Ne hükmettik? Fi'luke senin fiiline. Öyleyse senin fiilin müpteladır. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle ne diyor mesela? Ve entesumu hayrun lekum Ve entesumu Oruç tutmanız hayrun lekum sizin için hayırlıdır. Şimdi bak ben burada hayrunu gördüm ya hayrunu. Hayırlıdır. Burada bir hüküm var. Doğru mu Tarhabi? Hüküm varsa otomatikman ne lazım bize? Mahkum aleyhi lazım, muhteda lazım, musnad ilehi lazım. Khayrun ne hayırlıdır? En oruç tutmanız. Burada en mastari olduğu için en ile saum tasumu birleşiyorlar. Bunların aslı ne olmuş oluyor? Saumukum Sizin orucunuz khayrun lekum Sizin için daha hayırlıdır. Veya Allah azze ve celle kadınlara diyor ki ve en يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ Bu kimin için söylüyor bunu? Yaşlanmış kadınlar için söylüyor değil mi? وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ اللّٰتِ يَرْجُونَ نِكَاحًا Evlenilmesi umulmayan Hani böyle insanların şeyinden düşmüş yani şehvetle bakılmayan yaşlı kadınların Farisale aleyhin cenahun e yadhunu onların dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir beyis yoktur bırakabilirler fakat Allah tavsiyede bulunuyor ve en yestevfifna hayrun lehun fakat ifetli olmaları yani dış elbiselerini üzerlerine alıp dışarıya çıkmaları hayrun lehun onlar için daha hayırlıdır ben şimdi hayrunu gördüğüm anda burada ben ne diyeceğim diyeceğim ki bu hükümdür Öyleyse bana mahkum aleyhi lazımdır mahkum aleyhi nedir ve en yestevfifna Şimdi burada bu fiilimizin şeyi nedir? Cem imanes gayip, doğru mu? O zaman ben mastarı bu kalaba sokacağım. İffetu <gülüyor> hunne hayrul hunne. Yani onların iftihli olmaları onlar için daha hayırlıdır diyeceğim. Nereden çıkardın bu mastarı? Anne mastarı ile fiil muzaribleşti, tevili mastar oldu. Gerabı nasıl yapacağım? Ve antasumu an ve ma badehu fi tevili mastar fi mahalde rafin mübteda diyeceğim. أن وما بعده في تأويل المصدر في محل رفع مبتدا diyeceğim. Ma ve ma ba'dahu fi ta'vilı masdar fi mahalli raf'in diyeceğim. Anlaştık? Tamam. O zaman birinci kaydımız için ne dedik? Mübteda isimdir dedik. İsim de ya salih'tir veya utam evveldir dedik. Örneklerimizi vermiş olduk. Şimdi ikinci kaydımız ne? Şurada bizim ikinci kaydımız. Mübteda lafzi amillerden tecerrüt edecek. Tamam? Lafzi amil neydi? Manevi amil değildi. Lafzi amil ma lehü hazun fi'l lisan. Yani lisanda payı olan amildir. Hani sen nutk ettiğin zaman kendisini nutk ettiğin açığa çıkan amildir. Manevi amil nedir? Manevi amil ise ma leysa lehü hazun fi'l lisan. Lisanda payı olmayan e, amildir. Örnek veriyorum mesela. Allahu Rabbuna. Bu mübtedadır. Merfudur. Raf alameti zahiri dammedir. Doğru mu? Ne bunları merfu etti peki? Başında bir amil var mı bunun? Amil yok. Mübtedanın merfu olması mübteda olduğundan dolayıdır. Yani manevi amil dediğimiz budur. Zaten bu mübteda için geçerlidir. Bir de ne vardı buna ikincisi? fiili muzari vardı değil mi? Yan soru, yaktulu, yektubu, yeşrebu, ye mesela. Hepsinin sonu merfudur. Ne fiili muzari rafati başında hiçbir şey yok. Görmüyoruz. Bu manevi bir alimdir. Fiili muzari fiili muzari olduğu için ee, şeydir. Merfudur dedik. O zaman mübteda yani bu mübtedanın başında herhangi bir lafzi amil olmayacak. Örneğin buna örnek olarak da neyi verebiliriz? Şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela e inne Zeyden alimun veya kana Amrun shairen. Muaka ki Zeyd alimdir, Amr şair dedi. Bakın burada her ne kadar bu isim cümlesi olsa da isimle başlamış olsalar da Başında lafzi amiller olduğundan ötürü, biz buna da müpteda demiyoruz, buna da müpteda demiyoruz. Doğru mu? Niye? Çünkü tanımdaki maddelerden şartlardan bir tanesini kaybettiğinden dolayı. Bizim buna müpteda diyebilmemiz için, müpteda olarak yer edebilmemiz için, başında lafzi amillerden hiçbir şeyin bulunmaması gerekir. Demek ki lafzi amil varsa, isimle başlasa bile cümle, biz buna isim cümlesidir demiyoruz. Anlaştık? Bu ikinci kaydımızdı. Üçüncü kaydımız neydi peki? غَيْرَ زَائِدَةٍ اَوْ شِبْحِيَةٍ Mübtedanın başında zaid olan veya zaide benzeyen amillerden biri bulunursa, bu onun mübtedalığına zarar vermez. Mübtedanın başında zaid olan veya zaide benzeyen amillerden biri bulunursa, bu onun mübtedalığına zarar vermez. Şimdi hatırlarsanız daha önce de yani defaten münasebeten ötürü tekrar etmiştik. Yine söyleyelim. Dedi ki normalde Arap logatında bazı harfler vardır. Bunlar zaittir. Zaitten kastımız nedir? Duhuluhu ke khurucihi. Khuru yani onun çıkması, girmesi çıkışı gibidir. Yani varlığı ve yokluğunun cümlenin anlamı üzerinde hiçbir etkisi olmayandır. Varlığı ve yokluğu cümlenin asli anlamı üzerinde hiçbir etkide bulunmuyorsa, buna ne diyoruz? Zâid harf diyoruz. Peki Araplar zâid harfleri niye getirir? Cümlenin anlamını değiştirmek için değil, cümlenin anlamını tekit etmek. Cümlenin anlamını pekiştirmek için getirir demiştik. Şimdi, Arap'ın nugatında, Arap bir şeyi tekit etmek istediğinde tekidin yolu bellidir, tekrardır. Tamam? Mesela ben dediğim zaman "ekele زَيْدٌ اَتَّعَامَ Zeyd yiyeceği yedi dediğimde اَكَلَ zeydun اِتْتَعَامَ اَكَلَ zeydun اِتْتَعَامَ اَكَلَ zeydun اِتْتَعَامَ Üç defa tekrar ettim, ne oldu? Tehkit oluştu. Fakat Arap diyor ki ben tekrar etmek istemiyorum. Çünkü benim dilimin özü belagattır. Belagatın özü de az şeyle çok şey anlatmaktır. Doğru mu? Ben zaten derdim az şeyle çok şey anlatmakken, bir de tutup tekrar tekrar tekrar ettiğim zaman asli dilimin temelini aykırı davranmış olurum diyor. Onun için yeni bir yol aramış Araplar. Ne yaptığımız zaman tekkil edebiliriz? Hiç alakasız bir harfi cümlenin herhangi bir yerinde ziyade yaptığım zaman Arap bakacak bu harfin burada ne işi var? Cık, bu harf burada anlam olaraktan uymuyor diyecek. demek ki bu tekkil içindir o zaman diyecek. Yani daha kısa yoldan cümleleri tekkil etmek için harf ziyade etmeyi seçmişler. İşte bu cinsten olan ziyadeler mübtedanın başına gelse bile lafızda payı olsa lafzi bir amil gibi görünse bile O'nun mübdedalığına kesinlikle zarar vermez. Örnek. Mesela ben diyorum ki, هل min ahadin زارني Beni kimse ziyaret etti mi? Diyorum. Tamam. Soru soruyorum. Şimdi burada şu min ne iş görüyor? Bana biri izah etsin. Şimdi bu cümle isim cümlesi. Çünkü ahad isim tenvin almış sonunda. Öyleyse bu cümle isim cümlesi. Doğru mu? Hakeza min de yani harfi cer aldığına göre demek ki bu isimdir. Peki biri bana burada min'in ne iş gördüğünü anlasın. Min burada hiçbir iş görmüyor. Doğru mu? Min'in burada hiçbir faydası yok. Yani Ha sen demişsin ki hel ahadun zarani. Ha böyle demişsin. Ha böyle demişsin. Hiçbir fark yok arada. Doğru mu? Niye? Çünkü o burada da mübtedadır. Burada da alır. Yani ne yaparsan yap isim cümlesi kendisiyle başladığından ötürü ikisinde de alır. Peki mini burada Araplar niçin getirmişler? Mini burada Araplar cümleyi tekil etmek için getirmişler. Hel min ahadin zarani? Hel min ahadin zarani? Hel min ahadin Estağfurullah. Hel ahadun zarani? Hel ahadun zarani? Hel ahadun zarani demektense üç defa tekrar etmektense Hel min ahadin zarani dip çok kısa iki harflik bir harf ile e, bu cümleyi tekkid etmiş olmuşlar. Onun için bu nedir? Bu mübdedadır. Başında zahit olan bu harfin varlığı, bunun mübdedalığına zarar vermez. Veya mesela ben dediğim zaman بِحَسْبِكَ <gülüyor> dirhamun. Sana dirhem yeter dediğimde buradaki ba bizim Nahir'de öğrenmiş olduğumuz manalarından hiçbir tanesini ifade etmez. Bu sadece bu cümlenin aslı nedir? Hasbuke. Sana yeter. Dirhemun, dirhem. Hasbuke. Aslı budur. Fakat ben bu cümleyi tehkit etmek istiyorum ve haberliğini haberliğinde bozmak istemiyorum. Tekrar etmektense bunu başına ne getiriyorum? Bi getiriyorum. Bi hasbike dirhemun diyorum. Her ne kadar bunun başında Zahiren bir tane lafzi amil olsa bile Yani ne kadar bunun başında zahiren lafzi bir tane amil olsa bile Fakat bu nedir? Bu bunun mübdedalığına zarar vermez Çünkü bu zahit olan harflerdendir Yani Duhuluhu kehurujuhi Girişi çıkışı gibidir Mana üzerinde hiçbir etkisi yoktur tekit dışında Peki ben bunları nasıl irab edeceğim? Mübdedal dediğim zaman hasbi diyeceğim Mubtada'un Merfu'un Ve alametu raf'ihi الضمّة المقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الزائد محال زائد olan حرف حركسي له مشغول علطوله دمناه ما مشترشغة شخ ما مشترش هل من أحد زارني أحد مبتدع مرفوع وعلامة رفائه الضمة المقدّرة على آخره مَنَعَ مِنْ زُّهُورِهَا اِشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الزَائِدٍ zaid olan harfin harekesiyle meşgul olmasından ötürü damme açığa çıkmamış ve muqaddar bir dammeyle ile olmuştur. Evet. Şebij, yani zaide benzeyen harf olarak da alimler rubbe'yi söylemişler, rubbe. Rubben anlamını hatırlayan var mı içinizde? Rubben anlama geliyordu? Genellikle Başka? Belki. Belki. Başka? Den biri. Nasıl? Den biri. Den biri. Den biri. Den biri. Den beri. Rubbe ya taklil içindir ya teksir içindir. Yani ya bir şeyin az olduğunu ya da bir şeyin çok olduğunu ifade etmek için kullanılan kelimelerdendir. Tamam. Rubbe normalde harf-i cerdir. Yani bir şeyin başına geldiği zaman onu ne yapar? Onu mecur eder. Bu zait olan harfe benzediğinden ötürü alimler bunu da mübtedaya zarar vermeyen, mübtedanın alına zarar vermeyen nereden kabul etmişler? Niye? Şundan ötürü. Şura'ya dikkatli bir şekilde bakın min ve bi. Normalde harfi cer için ne lazım? Harfi için. Yani mesela diyelim ki bir kelimenin başına harfi geldi. Onu mecur etti. Bunun neyi lazım? Mutallaki lazım. Mutallık ne demektir? car ve mechurun kendisine taalluk ettiğinde anlamın tamamlandığı şey demektir. Doğru mu? Mesela şimdi ben sana desem ki örnek veriyorum. Ee, ne diyelim mesela biz buna? Örnek olaraktan. Mesela fiddari, evde. Sen bundan bir şey anlıyor musun? Fiddari, bir anlam, bir fayda ortaya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne zaman? Fiddari, fi ile eddari yani car ve bir şeye tahlluk ettiğinde onunla beraber anlam çıkıyor mesela diyorsun Zeydun fidar Zeydun isttekarrra fidar Zeyd evde karar buldu zeyt evde karar kıldı diyorsun mesela bu fiddar istekarraya tahlluk edince ne olmuş oldu anlam çıkmış oldu işte fidar yani mechurun tahlluk ettiğinde kendisiyle il ilişkilendiğinde alakadar olduğunda fayda tamamlanan şeye ne diyoruz e, mutalık diyoruz Herhangi bir harf cer bir şeyin başına geldiğinde yani cerru mecrur olduğunda mutlaka neye ihtiyacımız var? Mutlaka bir mütallaka ihtiyacımız var. Başka türlü zaten ne olmaz? Başka türlü anlam tamam olmaz kesinlikle. Niye ruba'ya zayit demişler? Nasıl ki buradaki ziyade olan harflerin mütallaka ihtiyacı yoktur. Doğru mu? Çünkü zayittir. Yani kendi anlamını ifade etmesi için buraya konulmadığı için bunun neye ihtiyacı yoktur? Mütallaka ihtiyacı yoktur. Kendi anlamını, tabiiid anlamını işte ibtidâul gâye anlamını ifade etsin diye buraya konmadığı için, bu tekil için konduğundan dolayı bunun müteallika ihtiyacı yoktur. Rubbe de aynı bunlar gibi müteallika ihtiyaç duymadığından ötürü Rubbe'yi de ne kabul etmişler? zaide benzeyen şebih biz zâid kabul etmişler. Rubbe raculin kerimin lakituhu. Rubbe bak bunu mecur etti. Ama biz ne diyoruz? Bu müptedadır diyoruz. Racun müptedadır. Mupteda'un merfu'un ve alâmetu raf'ihi eddammetul muqaddaratu ala âkhirih mena'a min zuhuriha mahalli bi hareketi harfi ve veyahut da şebih bi zâid diyeceğiz. Bunun müteallıkı olmadığından ötürü zâid olan harfi cennel'e benzetilmiş. Kerimin de onun sıfatıdır. Lakitu cümlesi de onun haberidir. Tamam نومش oldu. الاسم مبتدأ اسم dir. المجرد عن العوامل اللفظية اللفظي olan عامللردن soyutlanmıştır تجربة etmiştir. غير زايداتin أوشبيها يعني yani زايد olan ve زايدة benzeyenler değil. Hani onlar zarar vermez mübtedanın mübtedalarına. Peki ne için vardır? İsnadı isnad için vardır. Yani Rabına'yı Allah'a isnad ettik. Bu müsneddir bu müsned ilehildir. Rasulullahi Muhammeduna isnad ettik bu Musnadun Alim Alimunu buna isnad ettik. Bu musnadun ilehidir. İsnad olsun diye, iki şeyi birbirine isnad edelim diye veya kendisine isnad yapılsın diye kullanılmış olan şeydir dedik. Bu da dördüncüsü. Dil isnadi. Bu müptedanın tanımı. Anlaştık? Buyur. <gülüyor> olarak sikrettiğimiz bu işte e, zayıf olmasıyla alakalı mesela de normaldeniz işte nin gibi, bir gibi, bu gibi harfcilerden geldiği zaman onların normalden bir ilişki çıkışı yok bir mühim değil, önem yani, Çünkü sadece tekit manası kaplılar için. Tamam. Bir şey Bunun öncesinde de işte mesela innallahu mesela, inne zeyden alime dedik mesela. Tamam. Yani, burada e, diyelim ki işte de zeyd ve alim, zeydin mesela burada inne de tekit ediyor. Tehdit tamam. manası veriyor. Şimdi bu ikisini ayırmak için, mesela bizim elimize tehkit bir ayırıcı vasıf değil, sadece zayid olan hakları düşünmemiz gerekecek? İkisi de ediyor normalde. Sen diyorsun niye adam İnne'yi getirmiyor bunun başına öyle mi? Niye bay geliyor? Şimdi adam bunun müktedarlığını ve haberliğini bozmak istemiyor. Sen bunun başına inne getirdiğinde bunun müktedarlık ve haberliğini bozmuş oluyorsun. Bu artık müktedal haber değil. İnne, Zeyd İnne'nin ismi olmuş oluyor, âlimin de onun haberi olmuş oluyor. Doğru mu? Sen bu cümlenin orijinalliğini bozmuş oldun. Yani ee, müpteda ve haber olan cümleyi götürdüm. Bu zaten bunu bunun ismi yaptım, bunu da bunun haberi yaptım. Aynı şekilde. Sen bu cümlenin orijinalliğini bozmuş oldun. Burada ise cümlenin orijinalliğini bozmadı. Müpteda yine müpteda, haber ise yine haber. Fark bu aradaki. Yoksa sen şöyle de yapabilirsin. Ee, mesela bunun başına inne getirirsin, bunun başına kane getirirsin e, vesaire veya işte inne getirirsin bunun başına. E, bu şekilde şey yaparsın tevkid etmiş olabilirsin isim cümlesini ama cümlenin şeyini bozarsın, orijinalliğini bozmuş olursun. Ha desen ki peki biz bunların zayid mi, normal harfi i mi olduğunu nereden e, şey yapacağız, nereden bileceğiz? harfi i asli anlamlarını bileceğiz, asli anlamlarını cümleye tatbik edeceğiz. Eğer asli anlamlarını cümlede bulamıyorsak, şeyde gördüğümüz mesela, işte bir kısmını ejrumiyede gördüğümüz, bir kısmını ihrabda gördüğümüz, bir kısmını burada göreceğimiz ve ileride göreceğimiz yani. Harficerin manalarını tatbik edeceğiz. Mesela her harficerin manaları var. Doğru mu? Minim bir sürü manası vardı Bazen tab'id içindi, bazen beyan içindi, bazen iptidâ ul içindi. Mesela bunların hepsini uyguladım. Baktım bunlardan hiçbir tanesine uymuyorsa demek ki bu Arapların kendinden ötürü bu harfi vaat ettikleri manalarda kullanılmamış burada. Bunun için kullanılmamışsa demek ki bu tehkid işindir. Zayittir. Cümleyi tehdit etmesi için getirilmiştir. Evet. Anlaşılmayan başka bir şey var mı? Yok. İkinci meselemizi yazalım o zaman. Müpteda ile alakalı ikinci meselemiz. İki. Müpteda, marife olmak zorundadır. Kaydemizi yazdık mı? Müpteda marife olmak zorundadır. Ne kireden müpteda olmaz. Müpteda marife olmak zorundadır. Ne kireden müpteda olmaz. Niye? Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Çünkü biz dedik ki haber hükümdür. Müpteda ise mahkum aleyhidir. Doğru mu? Haber hükümdür. Müpteda ise mahkum aleyhidir. Sen ancak marife olan bir kelimeye hükmettiğinde bir fayda çıkar ortaya. Senin meçhul olan, nekire olan, belirsiz olan bir kelimeye hükmetmenin ne dinleyene ne sana hiçbir faydası yoktur. Örnek. Mesela ben dediğim zaman Zeydun, Şairun. Zeyd şairdir. Bir de dedim ki, raculun, şairun. Buradan müptede hangisi, haber hangisi? Şairun hüküm olduğu için haber. Zeyt mahkum aleyhi olduğu için müktidar. Şimdi, zeyt nedir? Özel isimdir. marifedir. Marifenin özelliği neydi? Ma ala muayyen birine e, delret eden değil. Şurada bir zeyt var, muayyen bir zeyt. Ben diyorum ki zeydun şairun mesela. Bunun bir faydası var. Tanıdığımız, bildiğimiz, muayyen olan zeydin şair olduğunu öğrenmiş oldun. Sana da faydası var, bana da faydası var. Fakat ben diyorum ki raculun şairun. Yani böyle bir cümle olmaz mı normalde? Farz edelim olduğunu düşünelim yani, farz ediyorum. رَجُلُنْ شَاِرُونَ Adam şairdir dedim. Çünkü bu cümle adam şairdir diye mana verilmez buna. Ne diye verilir? Şair olan adam diye mana verilir. Adam şairdir olmaz. Biz olduğunu farz edelim yani. Araplar nekirayı da müktedak kabul etseydi şayet, adam şairdir. Hangi adam? Sen racul dediğinde yeryüzündeki ruculiyet sıfatını, erkeklik sıfatını kendinde bulunduran herkesi kapsıyor bu kelime. Sen bundan bir fayda istifade ettin mi şimdi? Yani ben sana dediğimde racunun şairi hangi adam? Her bir adam olabilir. Öyleyse bu cümlenin ne sana ne de bana hiçbir faydası yok. Bu fayda nekireyle hasıl olmadığından ötürü, Araplar demişler nekireden mükteda olmaz. Çünkü meçhule yapılan hükmün bir faydası yoktur. Malum olana bir şeyle hükmedersen bunun bir faydası var. Bildiğimiz malum olan bir adamın böyle bir sıfatı, böyle bir özelliği varmış. Bunu öğrendik. Fakat meçhul olan bir adama akşama kadar hükmetsen bize bir faydası yok çünkü adam zaten meçhul. Senin yapmış olduğun, ona vermiş olduğun hükümle o adamı ayırmak, tanımak mümkün değil. Bundan dolayı Araplar demişler ki müpteda marife olmak zorundadır ta ki faide kendisiyle tamamlansın. Burası anlaşıldı. anlaşıldı İlet bu. Fakat şöyle bir kayıt getirmişler, demişler müpteda nekire olduğunda bu faide tamamlanıyorsa, yani bir faide oluşuyorsa eğer o zaman nekireden müpteda olabilir. Şimdi bizim nekire, müpteda nekire olmaz dediğimizde illeti, illete dikkat edin abiler. Dedik illet çünkü illet fayda olmuyor. Yani meçhul bir adama hükmettiğin zaman sen karşıdaki bundan hiçbir şey istifade etmiyor. Ben sana racülün, katibun dediğimde sen hangi adamın yazıcı olduğunu biliyor musun? Mesela sen diyelim bana sordun dedim bana bir katip lazım. Yazı yazdıracağım. Tanıdığın bir katip var mı? Ben de sana dedim ki emra katibun. Emre kâtiptir. Sen bundan faydalandın. İşini gidip onunla göreceksin. Aynı soruyu sordum. Ben sana dedim ki رَجُلٌ كَاتِبٌ وَيَا اِمْرَأَةٌ كَاتِبَتٌ Yani hangi imra, hangi racul? Yani yeryüzünde bir sürü üç milyar tane racul var. E, hangi bir tanesi olabilir? Bunda bir fayda söz konusu olmuyor. Fakat demiş ki Araplar eğer müpteda olur ve faide olursa yani karşıdaki anlarsa bundan hüküm çıkarabilirse eğer o zaman ''Nekire'nin mübdeda olması caizdir.'' demişler. O zaman aslı olan hükme göre ne kire olamaz, asla göre. Niye? Çünkü faide hasıl olmadığından ötürü. Öyleyse illet son bulur ve ne kireden de faide hasıl olursa ne kireden mübdeda olabilir. Bu da hangi hallerde olur? İki halde olur. Mübdeda umumiyet ifade etse ya da hususiyet ifade etse ne kire olan bir mübdeda. Ne kide olan müpteda, umumiyet veya hususiyet ifade etse, böyle bir durumda e, ne kide'nin müpteda olması caizdir. Çünkü mana, fayda ortaya çıkmış olur. Örnek, umumiyete örnek verelim. Mesela biz diyoruz ki, örnek veriyorum. Ma rjulun fidali. Şu anda umumiyyete örnek veriyorum. Umum. Evde adam yoktur dediğim zaman racul kelimesi nekiredir. Ne kire nefî siyahında vaqi olduğunda ne ifade eder? Umumiyet, genellik ifade eder. Öyleyse buna mübdedah diyebilirim ben. Niye? Çünkü her ne kadar nekire olsa da Araplar Nekir'e umumiyet ifade ettiğinde müktedah olabilir demişler. Burada da e, nekir'e umumiyet ifade ediyor. Veya mesela soru hakkında da olsa bu böyledir. أَرَجُلٌ فِي evde adam var mıdır dediğimde yine racunun kelimesi nekir'e istifam siyahında soru siyakında vakı olduğundan ötürü umumiyet ifade eder. Cumumiyet ifade ettiği zaman da mükteda, nekire de olsa mükteda olabilir Arapların yanında. İkincisi ise hususiyet ifade ettiği zaman böyledir. Bu da herhangi bir nekire kelimeye sıfat zikrederseniz onu taksis etmiş olursunuz. Herhangi bir nekire kelimeye sıfat zikrederseniz onu taksis etmiş olursunuz. Mesela ee, aduvun, aqirun. Hayrun من sadiqin cahilin Akıllı bir düşman cahil bir dosttan daha hayırlıdır. Akıllı bir düşman cahil bir Normalde biz dedik ki Nekira'dan müpteda olmaz. Fakat burada akilun kelimesi. Onun sıfatı olduğundan ötürü, yani Nekira'ya sıfat zikrettiğimiz zaman ne oldu? Hususiyet oluştu. Her düşman değil. Şimdi Aduun dediğimde yeryüzündeki bütün düşmanları kapsar. Ama Aduun akilun dediğimde onu biraz daha khaslaştırdım. Yani her düşman değil, düşmanın içerisinden akıllı düşmanlar yaptım. Kur'an-ı Kerimde Rabbimiz ne diyor mesela? وَلَعَبْدٌ mu'minun, hayrun min مُشْرِكٍ yani mümin olan bir köle hür olan bir müşrikten daha hayırlıdır. Ve el abdun mu'minun. Mümin olan bir köle. Ne olmuş oldu? Köleye sıfat zikretti. Sıfat zikredince de mübteda olmuş oldu. Bu mübtedadır. Bu da onun sıfatıdır. Bu da haberdir. Hayrun hayırlıdır. Hüküm. Doğru mu? Neye hükmettik? Hayırla. Mahkum aleyhi burada nedir? Adı Dur. Öyleyse bu mübtedadır. Tamam? Umumiyet veya Hususiyet. hususiyet ayrı ayrıyeten şeyle de olabilir. Nekir'e bir kelimeyi izafe ederseniz de olur. Mesela خمس salavat كتب من الله كتب من الله Allah beş vakit namazı farz kılmıştır. خمس salavat Beş namaz كَتَبَهُنَّ الله, Allah yazdı. Yani burada yazmaktan kasıt farz kıldı. Farz kıldı. Bu hüküm. Doğru mu? Hüküm koydun ortaya. Neyi farz kıldı? Neye hükmettin? Farzlık neyin sıfatıdır? Hamsu سَلَوَاتٍ Beş namazın sıfatıdır. Öyleyse bu mahkum aleyhidir ve müptedadır. Fakat diyebilirsiniz hocam hamsu kelimesi burada ne kiredir? Biz ne kireden müpteda olmaz dedik. Ama ne yaptık? Oraya bir şart getirdik. Dedi ki eğer e, nekira umumiyet veya hususiyet ifade ederse o zaman ne olmuş olur o zaman e, mübteda olabilir. Burada da kamsu dediğimizde bu çok geneldi. Herhangi bir beş ne olduğu belli değil ama salawatin dediğimizde onu biraz daha daralttık ona hususiyet kattık. Beş vakit namaz e, demiş oldu. Allah Azze ve Celle onu farz kıldı. Kaydemizi tekrarlıyorum. Mübteda mahkum alihidir kendisine hükmedilendir. Mahkum aleyhiden fayda elde edebilmemiz için mahkum aleyhinin malum olması gerekir. Bundan ötürü de Araplar müpteda, marife olmalıdır demişlerdir. Ne kire olduğu zaman, sen akşama kadar da ne kire hükmetsen, karşıdaki insana bir faide sağlamadığından ötürü ne kire hükmetmenin bir faydası yoktur. Ondan dolayı ne kire ne olamaz, müpteda olamaz dedik. Fakat Araplar buraya bir şey getirdiler. Dediler bizim nekirenin müfteda olmasını engellememizin illeti nedir? Fayda hasıl olmamasıdır. Öyleyse fayda hasıl oluyorsa nekire de müpteda olabilir. Peki bu hangi durumlarda olur dediler? Ya nekire umumiyet ifade eder veya nekire hususiyet ifade eder. Bu iki durumda olur dediler. Umumiyete neyi örnek verdik? Nekire olan bir kelimenin nefisi yakında veya istifham siyakında vakı olması. Hususiyete neyi örnek verdik? Nekire bir kelimenin sıfat alması veya nekir bir kelimenin e, izafe olmasıyla olur dedik. Peki burada fayda ne? Hani dedik böyle olduğu zaman fayda ortaya çıkıyor ve mükteda olması da caiz oluyor. Fayda burada şu. Şimdi mesela ben sana dediğim zaman ma rajulun fi deri evde hiçbir adam yoktur. Sen bundan bir fayda elde etmiyor musun? Bundan fayda elde ediyorsun da. مَا رَجُلٌ Evde hiç kimsenin olmadığını, erkek cinsinden hiç kimsenin olmadığı kendiliğinden açığa çıkmış oluyor. Yani رَجُلٌ شَاِرٌ gibi acaba kim şair diye düşünmüyorsun. Ee, evde hiç bir adam yoktur, sen bundan faydanı aldın, mesele bitmiştir. İstifam için de aynısı e, geçerli. أَرَجُلٌ e فِي dediğim zaman ben sana, bu umumiyet ifade ediyor. Yani evde adam var mıdır, adam cinsinden bir şey sormuş oluyorum sana. Burada da zaten anlatırken de söyledim. Aduun dediğimde yeryüzündeki bütün düşmanlar içine giriyor. ''Fakat'' akilun dediğim zaman sana aduun ''Aqilun'' ''Akıllı olanlar'' Yani o belirsizlik, o yaygınlıktan biraz daha onu kurtarmış oluyorum. Marifeye yakınlaştırmış oluyorum. Doğru mu? Yani sayı düşürmüş oluyorum. Sayı düştüğü için, hususiyet söz konusu olduğu için marifeye yakınlaştığından ötürü bunun mühteda olması caizdir. Herkese bu da böyledir. ''Hamsun'' dediğimde herhangi bir beş idi. Ama salavatim dediğimde bu herhangi bir beş değil. Bu beşlerin içerisinden beş vakit namaz. Yani onu ne yapmış oldum? Daralttım alanını. Daraltınca da nekire gibi yaygın olmaktan kurtuldu. Marife gibi biraz daha belirgin olmaya doğru. Mesafe kat ettiğinden ötürü, marifeye yakınlığından ötürü hususiyet ee, ne kirede vakı olduğunda onu müpteda olarak kabul etmişler. Umumiyette de fayda hasıl olduğundan e, ötürü bunu ne yapmışlar? Bunu müpteda olaraktan kabul etmişler. Bunun dışında umumiyet ve hususiyet olmadığında nekire bir kelimenin müpteda olması caiz değildir. Çünkü bir faide ortaya çıkmaz. Evet. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Bir tane daha madde. Kaç oldu? Üç mü oldu? Yazalım. Asıl olan asıl olan müptedanın önde olmasıdır. Asıl olan müptedanın önde olmasıdır. Yani müpteda takdim edecek buralarda olduğu gibi cümlenin başında gelecek Muhammedun, Zeydun hepsinde müptedadır ve başta gelmiş. Asıl olan Müptedanın böyle olmasıdır. Niye? Peki bunun illeti nedir? Bunun illeti şudur. Dedik müpteda, mahkum aleyhidir. Doğru mu? Ondan dolayı mantık, onun hükümden önce gelmesini gerektirir. Yani hüküm sonda gelir, mahkum aleyhi önde gelir. Kendisiyle başlanılan önde gelir, kendisinden haber verilen, vasıf olan, hüküm olan ise sonda gelir. Bu nedir? Bu asıl olandır. Yani olması gereken budur. Bazı yerlerde müptedanın önde gelmesi vaciptir, bu sayacağım yerlerin dışında ise müptedanın sona gelmesi veya öne gelmesi caizdir. Ama yani bazı yerler vardır, asıl olan müptedanın her zaman takdim etmesidir, mantık gereği. Fakat bazı yerler vardır vaciptir, yani başkasının olması mümkün değildir, müpteda mutlaka en başta olmalıdır. Nedir bunlar? Müptedanın takdim etmesinin vacip olduğu yerler, vacip olan yerler. 1- şayet müpteda sadaret gerektiren bir şey olursa, şimdi Arap logatında bazı edatlar var. Bunlara diyoruz "məlehu hakkı sadara". Kendilerinin cümlenin başında sadara yani öne çıkan demek göğüs sadırdan geliyor. Cümlenin başında gelme hakkı olanlar var. Bunlar başka yerde gelmezler. Bunlar nedir mesela? İsmi isimleri, şart isimleri, e mesela yani şarta derlet eden edatlar, soruya delalet eden edatlar. Mesela ma etacubiye, lam-ı ibtida mesela. Bunlar hepsi ne olmak zorundadır? Bunlar hepsi başta gelmek zorundadır. Sen bunu ortada veya sonda zikir edemezsin. Doğal olarak bunlar mübteda olarak vakı olduğuunda ne olacak mecbur olarak en başta gelmesi gerekerek. Vacip olaraktan Mesela ben soruyorum. Men bilbabi Kapıda kim vardır? Kapıdaki kimdir diyorum? Men burada nedir? İstifam içindir. Yani soru içindir. Soru edatlarının hepsinin şeyi neydi? Soru edatlarının hepsinin ortak özelliği sadaret hakkı vardır onların. Yani başta gelmek zorundadır. Öyleyse bu müpteda olduğu zaman otomatikman ne olacak? Otomatikman başta gelmek zorunda olacak. Veya mesela ben diyorum ki مَا أَحْسَنَ أَسَّمَاءَ Yani hava ne güzeldir, gök ne güzeldir diyorum, tacup ediyorum. Bu ma, ما, مَا يَتَعْجُبِيَةً Bu ma, ileride gelecek zaten مَا يَتَعْجُبِيَةً kısımlarını, irabını falan göreceğiz. Bu ma'nın hakkı, مَا يَتَعْجُبِيَةً hakkı sadarettir. Mutlaka başta gelmesi gerekir. Mübteda'dır burada zaten ve başta gelmiştir vaciptir. Veya mesela bu ibtida dedik. bu ibtida nedir? Mübteda'nın başında gelen ve mübtedayı tekit eden unsurlardan bir tanesidir. Mesela ben diyorum lezeydun şairun muhakkaf ki zeyt şahidir. Abu'l lam buna lamu ibtida diyoruz. Yani başlangıç lamı diyoruz. Mübteda'nın başına gelir ve mübtedayı tekit eder. Öyleyse müpteda sadareti gerektiren, yani başta gelmeyi gerektirenlerden herhangi biri olursa müptedanın ne olması lazım? Takaddum etmesi, başta gelmesi vaciptir. Şart isimlerini vesaire hepsini buna dahil edebilirsiniz. İki, müpteda habere hasredilirse vacip olur. Mesela ben diyorum ki inname el-hadidu salgun. İnname el-hadidu salmun. Ancak demir serttir diyorum. Yani bunu ne yapmış oluyorum? Mübtedayı e, habere hasretmiş oluyorum. Yani tek e, sert olan demirdir demirin dışında bir şey sert değildir gibi veyahut da demir yani demirin temel sıfatı, tek sıfatı demirin sert olmasıdır diyorum. Bu şekilde müptede hasredildiği zaman mutlaka nerede gelmesi lazım? Başta gelmesi lazım. Veya demir, mesela demir, ben diyorum ki, ma أَنْتَ illa şairun Has edatlarından bir tanesi innamaydı. Bir tanesi de neydi? Nefiden sonra istisna gelmesiydi. Doğru mu? La ilahe illallah'ta olduğu gibi. Burada ben ne yapıyorum? Senin sadece şair olduğunu anlatmak. Ente şairun desem, sen şairsin. Ama başka sıfatların da olabilir. Katip de olabilirsin, Geze, gezici de olabilirsin. Ama ma ente illa şairun dediğimde sen sadece şairsin. Şairlikten başka hiçbir sıfatın yoktur anlamına gelir. Burada mesela mübteda entedir ve entenin takaddüm etmesi nedir? Entenin takaddüm etmesi mübtedaya vaciptir. Anlaştık? Üçüncüsü, müktadanın takaddim etmesinin vacip olduğu yerlerden bir tanesi, müktadan ve haber, ikisi de marife veya nekire olur. Ayrıl, ayırt etmek mümkün olmazsa, Karışıklık olmaması için mübtedanın önde gelmesi gerekir. Karışıklık olmaması için mübtedanın başta gelmesi gerekir. <gülüyor> Örnek olaraktan diyelim ki mesela Kitabi Rafiqi kitabım dostumdur, kitabım arkadaşımdır. Şimdi burada sen diyemezsin ki mesela Rafiqi kitabı dediğin zaman hangisinin müttet, hangisinin haber olduğunu bizim birbirinden ayırmamız mümkün müdür? Mümkün değildir. Yani mutlaka hangisinin müttet olmasını istiyorsan onu başta başta getirmen lazım. Bizim laf sen bunu anlamamız mümkün değildir. Doğru mu? Çünkü kitabı rafiqi dediğimizde de oluyor, rafiqi kitabı dediğimizde de oluyor. Öyleyse neyi müpteda kabul ediyorsan, müpteda'yı başa getirmen lazım. Ama şimdi burada mesela Allahu Rabbuna dediğim zaman ben burada birbirinden ayırt edebiliyorum. Hükümle mahkum aleyhi birbirinden ayırt edebiliyorum. Fakat burada ayırt edemediğim için, müpteda'yı ne olaraktan düşünüyorsan, müpteda'yı başa getireceksin, haberi de sona getireceksin. Bunun gibi karışıklık olursa mutlaka müpteda'nın başa gelmesi. E, gerekir veya mesela diyelim ki e, ben desem ki bu ekbar min kesinden ve aktarminke tecrübeten ekbar min kesinden veminke tecrübeten senden yaşya daha büyüktür ve tecrübesi de senden daha fazladır desem mesela ekbar minke sinlen yani yaş yönünden senden daha büyüktür vermin kesinden bu ve fermin ke tecrübeten tecrübe yönünde tecrübe senden daha fazla şimdi ekbermin kesinden mi min tecrübeten mi doğru mu ki bu ikisi de e, diyelim ki mükte olmaya müsait bunun mutlaka ne olması lazım bunun mutlaka hangisini mükteda kabul ediyorsan başa getirmem lazım Çünkü birbirlerinden ayırt etmem bunlar ne değildir mümkün değildir bu oldu 3 yazdıysanız sileceğim e, burayı Bir de dördüncü bir tane daha var dördüncüsü de Ha. Haber fiil cümlesi olursa Haber fiil cümlesi olursa Haber fiil cümlesi olur Cümlede mübtedaya dönen Zamir olursa mükteđa başta olmalıdır. Örneğin, atıflu ya da hakou, ya çocuk gülüyor. Şimdi, اَتْتِفْلُ مُبْتَدَى مُبْتَدَى مَرْفُوضُ raf عَلَمَتَّ زَاهِرِ دَمَةً Haber ise, bu fiil-i muzari'dir. Fiil-i muzari'ye niye cümle dedik? Çünkü fiil-i muzari kendi bir bile failini barındırır. O da nedir? O da huve'dir. Yani fiil ve fail olduğu için bu nedir? Bu fiil cümlesidir. Haber öyleyse fiil cümle, bu gelecek zaten. hani Haberin cümle olması. Haber fiil cümlesidir. Bu haberde bir zamir vardır, huve'dir. يَدْحَقُوا huva. Kim? Gülen kim peki? Nereye dönüyor bu huva? Tıflına dönüyor. Doğru mu? Öyleyse müptedanın başta gelmesi gerekir ki haber cümlesinin içerisindeki zamir müptedaya dönebilsin. Doğru mu? Peki müpteda bundan sonra gelmiş olsa haber cümlesindeki zamir kendinden sonraya gider mi? Zamirin mutlaka ne olması lazım? Kendinden önceye rucu etmesi lazım. Zamir kendinden sonraya gitmez. Öyleyse bu tip durumlarda şeyin müptedanın başta gelmesi vaciptir. Bunun dışında bu saydığımız dört yerin dışında az olan müptedanın başta olmasıdır. Fakat sen müptedayı öne haberi geriye alabilirsin. Bu caizdir. Bu dört yerde vaciptir. Bunun dışında caizdir. Rasulullahi Muhammedun ee, diyebilirim mesela. Rabbunallahu diyebilirim. Müpteda mukadda, haber muqaddam, müpteda muakhar ee, diye irab ederiz. Veya zeydun alimun zeydun. Dediğim zaman alimun haberun mukaddem ee, diyeceğim. Zeydun mükteda'un muvahkar. O da tahil edilmiş olan müktedadır diyeceğim. Ama bu dört yerde mutlaka mübtedanın başta gelmesi e, gereklidir. Zaten sebeplerini de anlatırken söylemiş olduk. Evet. Saat kaç oldu? Saat 12.05 geçiyor. Anlatayım mı yoksa? Anlatalım mı? Talabi yeter mi yoksa anlatalım mı? Yeter diyen var mı? Tamam. Olmasa şöyle yapalım. Müptela'nın bir hükmünü daha anlatalım, ondan sonra müptela konusunu tamamen bitirelim ki habere şey bırakmayalım inşallah. Dördüncü, dördüncü meseleye mi geldik? Dört oldu değil mi? Dört. Mükteda iki kısımdır. Mükteda iki kısımdır. A. Camit olan ve haber isteyen mükteda. B. Muştak olan ve merfu isteyen mübteda Şimdi önce camit nedir muştak nedir onu anlatayım. Arap lügatında isimler iki kısımdır. Ya camittir veyahut da müştaktır Camit olan isim sadece zata delalet eden, zatın dışında hiçbir manaya delalet etmeyen isimlerdir. Yani mesela ben Zeydun dediğim zaman sen zeyd dediğimde ne anlıyorsun? Sadece bir şahs anlıyorsun, bir zat anlıyorsun. Doğru mu? Onda bir ziyadelik manası anlıyor musun? Anlamıyorsun. Çünkü bu camit olan bir isimdir. Veya mesela ben sana e, ama ben sana diyelim ki darik dediğim zaman, vuran dediğim zaman sen hem vuran şahsı zatı anlıyorsun hem de onun bir anlamını anlıyorsun. Vurma sıfatıyla muttasıf olduğunu anlıyorsun. Doğru mu? Ben sana amrun dediğimde sen sadece bir zatı anlıyorsun. Onda ömür anlamı anlıyor musun yani? Amrun dediğimde ömür anlamı anlamıyorsun, bizzat anlıyorsun. Ama ben sana akilun dediğim zaman, mesela veya mekulun dediğimde hem bizzat anlıyorsun hem de o zatla beraber bir mana anlamış oluyorsun. Yenilmişlik veya yemişlik manasını anlamış oluyorsun. Demek ki müpteda camit olursa, yani sadece zata derlet eden ve sıfata derlet etmeyen kelimelerden olursa ne alır kendisine? Haber alır. Şu örneklerimizin hepsinde olduğu gibi. Tamam, haber alır kendisine. Yani ben dediğim zaman mesela Amrun Amrun Kâtibun dediğimde bu camit olan bir isimdir ve kendisine ne almıştır? haber almıştır. Veya ben dediğimde mesela Fatimetu Fatimetu Muctehidetun dediğimde mesela bu camit olan bir isimdir ve kendisine haber almıştır. Müştak olan isimlerden kastımız ney? Vasıf. Yani şeyde gördüğümüz isim usulleri anlatırken gördüğümüz vasıf ismi fail, isim, isim u mef'ul, ism-u tafdil sıfati müşebbehe bir de mübalağa isimleri bunlar ne? Bunlar e, müştak olan e, isimler bunlar bu müştak olanlar ismi fail, ismi u, fa -u mef'ul, ism-u tafdil ondan sonra e, e, mübalağa, sıfati müşebbehe ondan sonra mübalağa isimleri <coughs> Bunlar normalde geldikleri zaman kendilerine haber değil de Bunlar ne alırlar kendilerine? Bunlar kendilerine merfu alırlar. Örnek. İsmi fail dedik mesela. Kaimun ez-Zeydani. Kaimun ismi faildir. Qaimen ismi failidir. Doğru mu? Öyleyse müptel isim yani. Şimdi öncelikle bu cümleye baktım ben. Bu cümle ne cümlesidir? İsim cümlesidir çünkü ismi faille başlamıştır. Öyleyse buna ne diyeceğim ben diyeceğim. Bu müpteladır. Güzel. Fakat bu camit olan bir müptela mıdır? Müştak olan bir müptela mıdır? Müştak olan bir müptela Öyleyse ne yapacağım ben bunu? Buna haber aramayacağım. Buna ne arayacağım? Bunun kendisinin ihtiyacı olan şeyi arayacağım. Diyeceğim ki şuna Al-Zeydani fa'ilun sadde me sadde al-khabar <gülüyor> Fa'ilun fa'ildir. سَدَّ مَسَدَّ haber, <الْخَبَر> Haberin yerine geçmiştir. Şimdi bu müştak olan şeyler, bu müştak olan isimler e, bunlar fiilin kuvvetinde oldukları için kendi fiillerinin amelini yaparlar. Bunlar fiillerinin kuvvetinde olduğu için kendi fiillerinin amelini yaparlar. Nasıl ki burada kâme olsaydı kendisine fail alacaktı. هَكَزَا قَائِمٌ da ismi fail olarak kendi fiilinin, kâmen amelini yaptığı için o da kendisine faydalır. Veya ben dediğim zaman mesela, هل أخوك أستغفر الله هل مسافر أخوك? Senin iki kardeşin yolcu mudur? Dediğim zaman. Ben bu cümleye ne nazarıyla baktım? Musafirunla başlamış. O zaman bu bir isim cümlesidir. Bu müptedadır. Fakat Musafirun ismi fail olduğu için neyin amelini yapar? Safirenin amelini yapar. Safire de kendisine ne ister? Fail ister. Öyleyse musafirun da kendisine fail istiyor. Bunu nasıl yarab edeceğim? Diyeceğim ki failun sadde me sadde al Bu faildir ve haberin yerine geçmiştir diyelim. Veya dedik mesela isim mef'ul. Örneğin ma'akulun -ma al-khubzani. İki ekmek yenilmiş değildir dedim mesela. Me'kûlun bu isimdir, isim mef'uldür. Öyleyse bu isim cümlesidir ve bu da müpteladır. Fakat ism meful kendi fiilin amelini yapar, binâ-i olan fiilin amelini yapar ve kendisine nâib-i fa'il alır. Öyleyse diyeceğim el-khubzâni, nâib-u fa'il seddeme seddel khabar ee, diyeceğim. Nâib-u fa'il seddeme seddel haber O zaman herhangi bir müpteda, müştaksa İsmi fail, ismi maful, ismi tefdil, sıfat müşebbehe ve mübalağa isimlerinden ise eğer ve aynı zamanda nefiye veya istifhama dayanırsa, yani öncesinden nefi veya istifham geçerse o kendisine haber almaz. O kendisine e, merfu alır. Yani burada örnek vermiş olduğum gibi kendisine merfu almış olur ve bu merfu ister naib ve fail olsun, ister fail olsun, sedde mesedde el haber yerine geçmiş olur. Kaydedeyi tekrar ediyorum. Müstak olan isimler, ismi fail, ismi meful, ismi tafdil, sıfat-ı müşebbehe bir de e, <gülüyor> mübalağa isimleri. Onlardan önce nefi veya istifham edatı geçerse ve onlar da mübteda olursa kendilerine haber değil, kendilerine mef'ul alırlar. Yani amel ettikleri fiilin mef'ulunu kendilerine alırlar dedik. temel şartımız bu her ne kadar Cumhur'un şartı değil bu bas, Basralıların şartı Basiler bu şartı koşmuşlar ama sahih bir şart bu illeti de uzun bir mesele yani niye böyle bir şart koşmuşlar Kufeliler normalde böyle bir şart koşmamışlar ma yani istifam ve şey olması lazım başında istifhan ve nefi olması lazım şimdi burada geçen gün e, Talha abi sormuştu hatırlarsanız niye bütün örneklerimizi tesniye üzerinden veriyoruz yani hangi kitabı okursak okuyalım Genelde bu konuyu anlattığımız zaman bütün örneklerimizi nereden veriyoruz? Şeylerden veriyoruz, tesniyelerden veriyoruz. Şimdi önce burası anlaşıldı mı? Bura anlaşıldıysa ben o sorunun cevabını anlatayım. Burası anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey var. Nasıl Nasıl? Yok. Mastar yok burada. Mastar çünkü mübteda yerine vakı olduğu zaman mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den diyelim. Saburun cemirun Müpteda masdar olduğu zaman müpteda yerine masdar geldiği zaman mutlaka bu haberdir ve şey bunun müptelası mahzoftur. Müpteda'nın hasfedildiğini vacip olduğu yerlerden bir tanesi isim cümlesinin mastarla başladı. <gülüyor> sabri sabunun cemilun çünkü masdar hükümdür. Yani sen mastar olduğu zaman mastarla hükmediyorsun ve hükümde haber oluyor. Doğal olarak senin buna ne araman gerekiyor? Müpteda araman gerekiyor. Cümlede mezkur olmadığı zaman da sen mecbur burada bir tane vucu ben mahzuf olan bir müttafadan bahsediyorsun, tamam? Masdar onun için bu saydığımız sınıflardan değildir. Masdar Nasıl? Tamam. Entesumu. O Ya onun o zaten o bu bu şeye girmez ki kesinlikle. Yani onun ne olması lazım şimdi entesumu sizin oruç tutmanız savunukum dediğimizde. Bunun başına nefi veya istifam gelecek. Ondan sonra bu o kendinden sonra üzerinde amel yapmaz e zaten. Amel yapmadığı için de bunların yerine vakı olduğu zaman, onun için bunların yapmış olduğu ameli yapmaz. Sadece bu saydıklarımız için geçerli bir şey. Yani cümle içerisinde vakı olduğu zaman fiilin amelini yapan ve kendinden sonra merfu olanlar Tamam, cümlenin içinde vaki. Çünkü bakın burada hepsi merfu farkındaysanız. Öyle mi? Hepsi merfou. Raf alameti, elif tesniği olduğu için. Raf alameti, elif tesniği olduğu için mastar bu işi görmediğinden ötürü mastar buraya dahil değil ve isim cümlesi mastarla başladığında isim cümlesi mastarla başladığında onun neyi yoktur el haberi zikredilmemişse esnafulla mütedası zikredilmemişse ve hükümse biz ona bir tane mütadada bulacağız Bu da mahzuf olan vcubel mahzuf olan bir müteddadır şimdi <gülüyor> neden dolayı bütün örneklerimizi böyle verdik şimdi bunu şöyle ben yazayım isterseniz daha iyi anlaşılsın مسلم اقائم زيدون اقائم الزيدان فاقائم الزيداني اقائمون الزيدون Tamam. Önümüzde üç tane örnek oldu. Şimdi birinci örneğimizde, Ben bunu iki şekilde irade edebilirim. Diyebilirim ki, "Qaimun" bu cümlenin aslı nedir? Bana bu cümlenin aslını kim söyleyecek? Zeydun Qaimu. Doğru mu? Yani bu cümlemizin aslı Zeydun Qaimundur. Öyleyse ben hem diyebilirim ki kaymun mübtedaun merfuun ve alametu raf'i eddamatu zahirah zeydun fa'ilun merfuun sadda meddel haber diyebilirim. O da ne diyebilirim kaymun haber mukaddam merfuun zeydun mübteda muahhar merfuun diyebilirim. İki tane şey var. iki şekil var. Onun için bunu örnek vermem doğru olmaz. Çünkü iki vecihli i'rab edilecek olan bir şeyi getirip konuya örnek vermiş olsam ne olmaz? doğru olmaz. Üçüncüsünü örnek olaraktan veriyorum. Şimdi biz demiştik bu kaim veya ismufail. Her zaman ismufailin şeyi nedir? İsmufailin failin özelliği dedi ki fiil gibidir ve fiilin amelini yapar. Cümlenin içerisinde fail zikredildiğinde fiile o failin alametini bitiştirmek caiz midir? Mesela ben sana nasıl diyebilirim? Mesela darabe el muslimuna Doğru mu? Fail nerede burada? El muslimuna. Peki bu cümle şöyle olur mu? Darabu el muslimuna. Olur mu böyle? Olmaz. Niye? Çünkü bir fiilin iki faili olmaz. Bir fiilin iki faili olmaz. Sen hem burada fail zikrettin, hem burada fail zikrettin. Olur mu böyle? Olmaz. İsmi fail neye benziyordu? Fiile benziyordu. Fiile benzediği için de fiilin amelini yapıyordu. Doğru mu? E şimdi sen hem burada fail zikrettin, hem de burada faiz zikrettin. Yani bu örneği verecek olsan, desen ki bu failun sedde me haber desen hem burada bunu zikretmiş oldun hem burada. Demek ki bu örnek de ne değildir? Bu fail olmaz, mutlaka bunun haber olması gerekir. Fail burada zikredildiği için bunun tek çaresi vardır, haber olabilir bu. Geriye bir tek ne kaldı? Geriye bir tek bu kaldı. Öyle mi? اقايمون dediğim zaman, bu mübtedâ olsa, buna mübtedâ diyorum zaten, Buna haber, buna fail diyorum. Şayet bu haber olmuş olsaydı, bunun mutlaka müfret olması gerekirdi. Çünkü haber ile müpteda arasında tetabuk şarttır. Müpteda müfretse, haber de müfret olmalı. Müpteda müzekkerse, haber de müzekker olmalı. E şimdi ben burada Zeydun dediğim zaman, e, bu eğer haber olmuş olsaydı, haber olduğu zaman bunun da müfret olması gerekirdi. Bu müfret olmayınca demek ki bu ne değildir? Bu haber olamaz. Bütün bu ihtimaller ortadan kalktığı için ve sadece bu tesniyede geçerli olduğu için bütün örnekleri ne üzerinden vermişler? Bütün örnekleri tesniye üzerinden vermişler. Tamam? Senin sayende biz de öğrenmiş olduk. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. Bak şimdi daha onun elhamdülillah alamin